وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي Ve وَبَعْدُ Muhterem Kardeşlerim, السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Aleyküm. Kardeşlerim, bugünkü dersimiz, imanın şubelerinin 21.si. O da, السَّلَوَاتُ الْخَمْزِ 5 vakit namaz. İmam Beyhaki rahimeullah diyor ki ibadetler içerisinde Allah'a imandan sonra bir ibadeti Allah azze ve celle iman olarak isimlendirmemiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun terkini küfür olarak görmemiştir. Bu sadece namaz için geçerlidir. Allah azze ve celle Kur'an'da namazı iman olarak isimlendirilmiş isimlendirmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da hiçbir ibadet için terkinin küfür olduğunu söylememiştir. Sadece namaz için zikretmiştir. Ki hadiste geldiği kadarıyla i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyordu. Daha sonra kıble Kabe'ye doğru çevrildiği zaman dediler ki ey Allah'ın Resulü daha önce Beytül Makdis'e doğru namaz kılan ve o haldeyken vefat eden kardeşlerimizin durumu ne olacak? Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Bakara suresi 143. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle muhakkak ki onların imanlarını zayi edecek değildi ayeti kerimesini indiriyor. Yani imanlarından kasıt nedir? Yani onların namazlarını zayi edecek değildir. Boşar çıkaracak değildir. Bakara suresi 143. ayeti keremesini indiriyor. Ki bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namazın imandan olduğunu haber veriyor. Ve yine Cabir radiyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam inna Beyn er-rajuli rajli selam raka'tu şirki küfri salati Bir kimse ile diyor. Şirk ve küfür arasında namazı terk etmesi vardır diyor. Ve yine Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'dan gelen Buhari ve Müslim'in rivayetinde diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a Allah Azze ve Celle'ye en sevimli gelen amel hangisidir diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam li -vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır dedi diyor. Sonra hangisidir Allah Azze ve Celle katında en sevgili gelen amel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Birrul valideyn. dedi diyor. Ana babaya iyilik etmek. Peki sonra ayu, sonra hangisidir? Ey Allah'ın Rasulu, Allah azze ve celle'ye en sevimli gelen amel Allah Resulü selam el cihatu fi Allah yolunda cihad etmektir. Bakın sıralamaya dikkat edin. Allah katında en sevgili gelen amel as salatul vaktinde kılınan namazdır. Sonra birrül valideyn, ana babaya iyilik etmek, sonra el cihadu fi Allah yolunda cihad etmektir. Ama en sevimli gelen neymiş? Vaktinde kılınan. Vaktinde kılınan namazdır. Buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Vadiste Abdullah ibn Mesud diyor ki eğer ben diyor Allah Resulü aleyhissalama daha fazla sorsaydım yani Allah katında en sevgili gelen amen hangisidir diye sormaya devam etseydim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu çoğaltacaktı ama ben sustum sormadım diyor. Yine i̇bn Ömer gelen rivayette Allah Resulü selam cemaatle kılınan namaz kişinin tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha sevaptır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim dersimizde namazla alakalı e, rivayetleri zikredeceğim. Tamamen rivayetlerden oluşacak. Bu da bir nevi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz hakkında genel bir e, sohbeti şeklinde olacak. Biliyorsunuz dersimiz imanın şubeleri olduğu için meselelere derinlemesine inmiyoruz. Sadece o meselelerin yani 70 küsur şubenin, 77 küsür, 70 küsur şubeyi ne yaparak e, hatırlatma babından gidiyoruz ve derine ne yapmıyoruz inmiyoruz. Bu dersimizde de beş vakit namazla alakalı inşallah rivayetleri zikredeceğiz. Zaten hep şey Ebu Hureyre hatırlatalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü selam diyor ki ''Vellezî nefsî biyedihî'' ''Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki'' Daha önce bahsi geçti biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın en çok yemin ettiği yemin sigası. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Yine böyle diyor onlara Selam لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْطَطَب İçimden öyle geçirdim. Yapmayı istedim diyor. Neyi? İnsanlara diyor emredeyim de odun toplasınlar. Sonra amura آمُرَ بِالصَّلَاتِ فَيُؤَذَّنَ leha. Sonra namaz için Ezan okunmasını emredeyim. Sonra amura raculen sayaumunlar. Bir adama emredeyim de insanlara imam olsun. Sonra ucalife ila rijalim la yeshaduna salate. Sonra insanların evlerine gideyim. Hangi insanlar ezan okunduğu halde namaza ezana icabet etmeyen insanların evlerine gideyim de. فَوَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Ve onların evlerini, onlar da içerindeyken onların evlerini yakayım. Böyle yapmayı içimden geçirdim diyor. وَالَّذ۪ي nefsi بِيَدِهِ Ve yine Allah Resulü yemin ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ Onlardan birisi. Kim onlar? Yani ezan okunduğu halde mescide camiye namaz kılmaya icabet etmeyenler. Bilselerdi اَنَّهُ يَجُدُ عِرْقًا سَم۪ينًا اَوْ مِرْمَ... مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ İki diyor etli kemik parçası olduğunu veya güzel et budu olduğunu bilselerdi lehşe-i del muhakkak diyor yatsı namazına Mecudu. icabet ederlerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ana bir adam geldi. Ve dedi ki ya Resulallah innehu leyseli kaidun yakudeni ilen mescid ben ama birisiyim. Ve benim de elimden tutup mescide getirecek birisi yok. Ve bu ama kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan namazları evinde kılmak için ruhsat istiyor. Allah Resulü aleyhissalam veriyor. Daha sonra adam gidince geri çağırıyor. Ve buyuruyor ki Hel tesme sen ezan için okunan namazı işitiyor musun, duyuyor musun? Adam evet dediğinde Allah Resulü Selam fe'ecip. Öyleyse namaza icabet et diyor Allah Resulü Selam. İbni Ömer diyor ki radıyallahu anhu Allah Resulü Selam bir keresinde kâne ye'murul müezzine Müezzinine ezan okuyan kimseye ne yapardı? Emrederdi. Neyi emrederdi? Eğer bir gece, o gece soğuksa, çok soğuksa veya yağmurluysa <gülüyor> evlerinizde namazı kılın diye ne yapmasını? Nida etmesini emrederdi. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki eğer çok aşırı bir soğuk varsa veya aşırı yağmur varsa İnsanın cemaatle mescitte, camide değil de evde namazı kılabileceğine ne vardır? Ruhsat vardır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisine önüne yemeği getirildiği zaman o esnada da namaz için kamet getirilirse siz ne yapın? Yemeğinizi yiyin diyor Allah Resulü selam. Salay, valla acele hatta yafruga minhu ve yemeğini çabucak bitirmek için de ne yapmasın? Acele etmesin tak onu bitirene kadar. Ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam müslimde gelen rivayette, la salat bi hadrat yemek hazır olduğu zaman namaz yoktur. Valla hu yudafiyu al veya da diyor kendisini. Küçük abdest veya büyük abdest sıkıştıran kimse de ne yapmasın? Namaza durmasın. Ta ki gitsin, ihtiyacını gidersin, abdestini olsun, alsın, sonra namaza dursun. Eğer kendisini küçük abdest veya küçük e, büyük abdest birisini sıkıştırmışsa ne yapamaz? Namaza duramaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine buyuruyor ki اِذَا اُقِيْمَةِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا maktuba bir namaz için gamet getirilmiş ise ancak o farz olan namazdan başka namaz yoktur. Ya bu ne demektir? Mescide girdiniz bir öğlen namazı, kamet getirilmiş imam ve cemaat öğle namazının farzına duracak. Siz o anda o ikamet edilen öğle namazının farzından başka bir namaz kılamazsınız. Yani ben durayım, iki rekat işte tahiyyatül mescid kılayım veya hemen durayım, öğlenin ilk sünnetini kılayım. Ne yapamazsınız? <gülüyor> Kılamazsınız. O esnada hangi farz namaz için kamet getirilmişse hemen gideceksiniz, imama uyacaksınız. Allah Resulü böyle buyurur. O farz namazdan başka namaz yoktur kamet getirildiği zaman. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, eğer sizden Sizden birinizin hanımı eğer mescide gitmek için sizden izin isterse onu yasaklamayın. Ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: şehidet mescide fala temassutiban. Kadınlardan hitap ederek diyor ki: Siz kadınlardan bir tanesi mescide gidecekse Sakın koku sürülmesin. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Eğer kadınlardan bir tanesi buhur denilen kokuya veya herhangi bir güzel kokuya sürerse Sakın bizimle beraber namaz kılmasın diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. i̇bn Ömer radıyallahu anhudan gelen zivayette Allah Resulü aleyhissalatu buyuruyor ki Sakın kadınlarınızı mescide gitmeleri konusunda engel olmayın. Ve buyutuhunna hayırullahınla. Ama onların evleri nedir? Onlar için daha hayırlıdır. Gelen divayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, salatul mar'ati fi beytiha asfal min salatihi fi hucurtiha. Kadının diyor özel odasında kıldığı namaz evinin salonunda kıldığı namazdan daha üstündür. Ve yine kadının özel odasındaki büyük ihtimal yatak odasıdır. Kıldığı namaz da diğerinde kıldığı namazdan daha üstündür. Birinci rivayette kadının evinde kıldığı namaz üstün. Camide, Camide kılabilir var. ama evinde kılması daha hayırlıdır Allah'a sözü. mescide de gitmek isterse onu yasaklamayın. Ama evinde kıldığı namaz daha hayırlıdır. Bu rivayette ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evi, evin bir salonu, daha özel bir köşesi ve daha özel bir köşesi. Ki bir kadın için herhalde evinin en özel köşesi nedir? Kendi yatak odasıdır. Yani hiç kimsenin girmediği, kullanmadığı ve hiç kimsenin göremeyeceği yerde kılması kadın için daha üstündür buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ebu Hurayra'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam la <gülüyor> takbulu limra'atin salatun tatayyebet lihazal mescid. Bu mescid için çıkmış, koku sürünerek çıkmış bir kadının namazı kabul olmaz. Hatta evine döner ve tıpkı cenabetten gusleder gibi gusletmedikçe o kadının namazı kabul olmaz buyuruyor Allah Resulü. Yani bir kadın eğer mescide gidecekse kesinlikle koku sürmeyecek. O koku sürdüğü halde çıkar ve mescitte namaz kılarsa, camide namaz kılarsa, ta ki evine dönüp cünüplükten gusleder gibi gusletmedikçe namazı kabul olmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Abu Musa aleyhi radiyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kullu aynin zâniyeh her göz zinakardır diyor. Bunu anlayabiliyor musunuz kardeşler? Allah Resulü Sallam diyor ki Ademoğlunun zinadan nasibi vardır diyor. Göz zina eder. Gözün zinası nedir? Harama bakmasıdır. Kulak zina eder. Kulağın zinası nedir? İşitmesidir. El zina eder. Elin zinası nedir? Harama dokunmaktır. Ayak zina eder. Ayağın zinası nedir? Harama gitmektir. En sonunda ne yapar? Uzu onu ya ya da Doğrular diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bir kadın ki diyor, güzel koku sürer ve bir meclise, yani erkeklerin oturduğu bir yerden geçerse ne olur? O kadın zinakardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Demek ki bir kadın koku sürüp dışarı çıkarsa o kadın zinakardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ubeyb ibn-i radıyallahu anh'udan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam اِنَّ صَلَاتَ الرَّجُلُمَ الرَّجُلِي اَسْكَى مِنْ صَلَاتِهِ Bir kimsenin diyor bir kimseyle yani iki kişi olarak kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan daha iyidir. Ve bir kimsenin iki kişiyle beraber kıldığı namaz iki kişiden kıldığı namazdan daha iyidir. O كَسْرَ فَهُوَا <gülüyor> Cemaat ne kadar çok olursa Allah'a daha sevgilidir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani beraber kılınan namaz cemaatin sayısı ne kadar çok olursa Allah'a nedir? Daha sevimdir. O yüzden insanların mümkün olduğu kadar daha büyük camilerde daha büyük cemaatin olduğu yerde namaz kılması Allah'a daha sevgilidir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Ve yine Ebu Darda radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki eğer diyor bir köyde veya bir badiyede 3 kişi olur da onlar namazı kalkıp kılmazlarsa Hadiste, huveze aleyhimiz şeytan, şeytan onları yenmiştir veya onları ele geçirmiştir diyor. Üç kişi bir araya gelip namaz kılmazsa. fe aleike bil cemaat, cemaate sarılın diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Fe muhakkak ki şey e, kurt ne yapar? Yalnız kimse, yalnız olan şeye saldırır veya yalnız olanı cemaatten ayrılanı ya yani bir nevi nedir? Cemaatten ayrılanı kurt kapar diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. O yüzden cemaat diyor. Yine İbn Abbas radiyallahu anh'udan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Her kim ezanı işitir de ona diyor tabi olmaya, ona uymaya bir özrü mani olmazsa Olursa diyor ve diyorlar ki nedir o özür ey Allah'ın Resulü? Ya korkudur ya da nedir? Hastalıktır diyor. Aksi takdirde Allah'a kılmış olduğu namazı geçerli değildir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim burada cemaatle e, namaz kılmanın ehemmiyetine, ehemmiyet verilmesini gösteren rivayetler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, üç şey vardır ki bir kimsenin bunları yapması helal değildir diyor. Birincisi bir kimse bir kavmin önüne imam olarak geçirilir de, o imam namazında veya duasında sadece kendi nefsi için dua eder ise onun yaptığı hainliktir diyor. Arkasındaki cemaate hainlik yapmıştır. Bir kimse bir eve gelir bu evden izin almadan önce o evin penceresinden veya bir gediğinden bakar ise o kimse o eve girmiş sayılır diyor. Ve bir kimse de eğer üzerinde herhangi bir ağırlık varsa o ağırlık kendisinden gitmeyene kadar da ne yapmasın? namaz kılmasın buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Nümen i̇bn Beşir radıyallahu anh'u diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biz namaza durduğumuz zaman saflarımızı düzeltirdi diyor. Hatta öyle ki bir ok gibi dümdüz olurduk diyor. Ve bir adam gördü göğsünün biraz e, saftan Dışarıda olduğunu fark etti. Dümdüz ok gibi görünen saftan göğsü biraz dışarıda olarak gördü. Sonra buyurdu ki ibadallah ey Allah'ın kulları ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi birbirinize çevirir. Yani ne demektir? Allah azze ve celle sizin kalplerinizi birbirine çevirir. Sizi birbirinize düşman eder diyor. Ve bugün düşünün Safların ehemmiyeti nedir? Bir yerde bir kardeşliğin pekişmesine sebep olan bir amel. Ama safların birbirinden ayrılması ki rivayet gelecek birbirinden uzaklaşması insanların camiden çıkarken bile birbirlerine kin ve nefretle bakmalarına sebep olur. Ve yine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgünlüğü Namazın tamamındandır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ebu Mesud el-Anfari radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaza başlamadan önce omuzlarımıza dokunur ve derdi ki istavu vela tehtelifu fe tehtelife kulubuk. Namazda dümdüz olun. Saslarınıza dikkat edin ki ne yapmayın? ihtilaf etmeyin ve bu şekilde kalplerinizle birbirinize İhtilaf etmesin. Kalpleriniz birbirine dönmesin buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki safların hakikaten çok büyük ehemmiyeti var kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ve ashabının en çok dikkat ettiği namazda en büyük meselelerden bir tanesi namaza başlamadan önce neymiş? Safları düzeltmek. Abdullah İbni Mesut radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ben imam olduğum zaman benim hemen arkama akıl sahipleri yani ilim ve fazilet ehli hemen arkama dursun. Sonra ondan sonra gelenler ve ondan sonra gelenler buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bunun hikmeti nedir kardeşler? Bir imam öne geçtiği zaman hemen arkasında Olur ki imam namazını bozmak zorunda kaldığı zaman ne yapar? Hemen arkasındaki onun yerine geçer ve namazı tamamlar. Veya imam sesli kıraat okuduğu zaman, kıraatında hata ettiği zaman ne yapar? Hemen arkasındaki onu kıraatını düzeltir ve devam eder. O yüzden imam durduğu zaman hemen arka safa ne yapmalı? İlim ve fazilet ehli durmalıdır. Sünnet olan budur. Ondan sonraki saflar bu şekilde ne yapar? Daha az, daha az derecede bu şekilde safın yapılması gerekir. bu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhuddan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mescitte biraz arka tarafta okuran, oturan bir cemaat gördü ve dedi ki teqaddemu ve etemmu bi. öne doğru gelin ve bana uyun. Çünkü sizler safa geçin ve ondan sonra gelenler ne yapsın? Saflarını tamamlasın. Çünkü bir kavim geri kaldığı müddetçe Allah da onları geri bırakır diyor. Yani Allah onu onları rahmetinden o büyük fazlı kereminden yüksek derecelerden ve ilimden mahrum eder buyuruyor. Allah'a Resulü Selam. O yüzden insan hiçbir zaman cemaatten ne yapmayacak? Geri kalmayacak. Ve yine Ceabir ibn i Semura radiyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki, bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide yanımıza geldi. Ve insanları halka halka gruplar halinde gördü. Ve dedi ki, neden sizleri böyle grup grup görüyorum? Ayrı ayrı oturmuşsunuz. Sonra çıkıp buyurdu ki, sizler meleklerin Rableri katında saf olduğu gibi saf olmaz mısınız? Biz dedik ki ya Resulullah melekler Rablerinin katında nasıl saf saf dururlar? Ve Allah Resulü Aleyhisselam onlar önce ilk safı tamamlarlar, sonra da ne yaparlar? Diğer safı e, tamamlarlar ve safta da birbirlerine sıkışık dururlar. Sıkı bir şekilde dururlar buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine Enes radiyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki russu sufufakum saflarınızı sıklaştırın sık tutun ve qaribu beynaha ve ne yapın aranızı yaklaştırın diyor Allah Resulü sallam. ve ne yapın boyunlarınızı da paralel tutun diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani biri önde biri arkada olmasın boyunlar bile Kolledi <gülüyor> nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, inni la ara şeytanı yeduxulumin Ben diyor, muhakkak ki şeytanı sizin aranızda tıpkı küçük siyah bir koyun gibi dolaştığını girdiğini görüyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Demek ki safa durulduğu zaman şeytana mecal bırakmadan kışık bir şekilde ve dümdüz bir ok gibi safta ne yapmak gerekiyor? Düzgün durmak gerekiyor. Bu hem o kuvveti, kardeşliği artıran bir sebep olduğu gibi bunun aksi de insanların kalplerinin birbirine dönmesini sağlayan sebep olan bir ameldir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine buyuruyor ki birinci safı tamamlayın sonra ondan sonra Gelen safı tamamlayın. Eğer bir noksanlık eksiklik olacaksa ne olsun? Bu en son safta olsun. Yani herhangi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü saflarda mümkün olduğu kadar ne olmayacak? Herhangi bir boşluk olmayacak. Saflar tamamlanacak. En son saf eğer yarım kalırsa, üç kişi beş kişine ise o kalırsa o saf yarım kalsın buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumadan gelen rivayette diyor ki bir gün ben teyzem Meymune radıyallahu anhanın yanında geceledim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geceleyin namaz kılmak için kalktı. Ben de tutup Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın soluna durdum. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam eliyle beni tuttu ve arkasından getirerek beni tam yan tarafına durdurdu. <gülüyor> Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bir kimse iki kişi yani imam ve cemaat olacaksa iki kişi ise ne olur? Cemaat yani ikinci kişi hemen imamın sağında eşit şekilde ve ne olur? sağında durur. Yani toplumumuzun alışa geldiği gibi bir kişi imam, bir kişi cemaatsa onun bir adım gerisinde durmaz Çünkü Allah Resulü Vesselam bu uygulaması bir kişi imamsa, diğer kişi de onun hemen sağında ve aynı hizasında durması gerektiğini göstermektedir. Evet. Ve Cabir radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Vesselam namaz için ayağa kalktı. Ben de diyor geldim, Allah Resulü ve vesselamın soluna durdum. Allah Resulü Vesselam beni eliyle tuttu. Ve arkasından geçirerek, getirerek dolaştırarak beni sağ tarafına durdurdu diyor. Sonra başka birisi geldi. Zibbar İbn-i radıyallahu anh'u geldi. O da diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın soluna durdu. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ikimizi de iterek tam arkasına durdurdu. Olayı hayal edebildiniz mi kardeşler? Geliyor sahabe Allah Resulü Sallam'ın tek başına soluna duruyor. Yanlandıran... Allah Resulü Sallam tutuyor, onu sağ tarafına alıyor. Başka bir sahabe geliyor, ikisi namaz kılıyor, soluna duruyor. Bu sefer Allah Resulü Sallam namaz halindeler, ikisini de ne yapıyor? Arkaya doğru itiyor ve ikisi ne yapıyor? Cemaat olarak Allah Resulü Sallam'ın tam arkasına duruyorlar. Sünnet budur kardeşler. Demek ki namazda hareket nedir? Vardır. Bu hadis delildir. Birisi düşünün namaz kılıyorsunuz. Ya kardeş, arkadaşınız da Müslüman kardeşiniz geldi yanınızda durdu. Başka birisi geldi solunuzda o zaman ne yapacaksınız? Hemen arkaya çekilecek namazdayken hemen yanınızdaki arkadaşınız geriye çekilecek. Namazı olduğu halde ve namazı bozmadığı halde ne yapacak? imamın iki kişi tam arkasına duracak. Ve, evet. nafile, ve nafile de cemaatle kılınabiliyor. Enes diyor ki anhu ve ben ve bir yetim bizim evimizde Allah Resulü aleyhisselamın arkasında namaz kıldık. Annem Ümmü Süleym de bizim arkamızdaydı diyor. Yani burada bir sıralama var. İmam ön önde ondan sonraki gelen saf imamın arkasındaki saf erkek ondan sonraki gelen saf da nedir? Bayanların safı olarak düzenlenmiştir. Enes radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bana ve anneme namaz kıldırdı. Bu haldeyken beni sağına durdurdu ve kadını da yani annemi de arkamızda durdurdu diyor yani evde iki erkek bir bayan var ise iki erkek önde duracak biri imam olacak biri yanında sağında duracak kadın da ne olacak onların arkasında namaz kılacak Taf bu şekilde düzenlenecek Ebu Bekra radıyallahu anhu diyor ki kendisi mescide gidiyor İnsanlar namaz kılarken yetişiyor ve insanların o esnada ruku ettiklerini görüyor. Ve kendisi daha kapıdayken ve safha yetişmediği halde hemen kapıda ruku ediyor. Ve o şekilde yürüyerek ne yapıyor? Safha yetişiyor. Sonra safha doğru yürüyünce bu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a zikrediliyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, Zaadaka Allahu hırsan bu alakası. Allah Azze ve Celle senin hayra olan hırsını artırsın, ama sakın bir daha dönme diyor. Niye bir daha dönme diyor? Bir namaza hızlıca koşarak gelme. Namaz için kamet getirildiğini duysanız bile Allah Rasulullah Aleyhisselam "Ani ikum bi diyor. Sakın sekünetimizi bozmayın. Yani hemen koşarak alal acele gitmeyin. Bu yasaklanmıştır huduğunuzu bozmayın. Adam ne yapıyor? Ezana konuyor, Abdest alacak. abdet saniye koşar adımlarla gidiyor, sonra koşar adımlarla cemaate yetişmeye çalış. Hayır, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu yasaklıyor. Şeyinizi bozmayacaksınız, huduğunuzu, sükunetinizi bozmayacaksınız. Normal adımlarla devam edeceksiniz ve imama nerede yetişmişseniz ne yapacaksınız? Namazınızı tamamlayacaksınız, devam edeceksiniz. Ebu bu ne yapıyor. Allah mescidin kapısına geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruku ettiğini görüyor. Ve hemen kapıda ve saf daha da ileride olduğu halde, boşluk olduğu halde kapıdayken mescidin kapısında ruku ediyor. Ve hemen ruku olduğu ettiği halde rukudayken ne yapıyor? Yürüyerek safra yetişiyor ve namazını tamamlıyor. Bu kez Allah Resulü Aleyhisselam'a zikredildiğinde Allah senin hayra olan hırsını arttırsın ama bir daha yapma. Hızlıca koşma, sonra safın dışında ruku etme, sonra da o haldeyken saffa doğru yürüme manasındadır bu. Bir daha bunu yapma. Bu rekatın yetişmiş mi oluyor? Ee, bir insan imam rukudayken cemaate yetişmiş ise o rekatı sayılmaz. Neden? Çünkü Allah Resulü Selam Fatiha okumayanın namazı yoktur diyor. O yüzden namaz bittikten sonra yani imam selam verdikten sonra kalkar ve o rekatı tamamlar. Allah en iyisini bilendir. Delil getirenler var selef içerisinde. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Kalkıp Fatiha suresini okumadığı için o şeyini, rukuyu, rekatı tamamlaması gerekir. En doğrusunu Allah bilir. <gülüyor> yine bu Mesud el radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki يَعُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّهِ تَعَالَى Bir cemaat var ve o cemaatin bir imam olması gerekiyor. İmamı nasıl seçersiniz? ve imamı hak eden kimdir? Allah Resulü selam bu hadisinde Size diyor Allah'ın kitabını en iyi okuyanız imam olsun diyor. Eğer onlar kıraatta Allah'ın kitabını okumada eşitlerse Allah Resulü Selam'ın sünnetini en iyi bilen imam olsun. Eğer onda da eşitlerse daha önce hicret edenler Biliyorsunuz Allah Resulü Sellem zamanında Mekke'den medeni hicret vardı. Eğer onda da yaparsanız İhtilaf ederseniz sünnette de birlikteyse daha önce hicret Edenler. Daha önce eğer Hicrette de eşitlerse Yaşlı olanlar İmam olsun Bir kimse de diyor Bir kimsenin mülkünde veya Evindeyken ne yapmasın Ona imam olmasın Ve Onun evindeyken de Onun izni olmadan Kendi Yaygıtının üzerine de Oturmasın buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Evet kardeşlerim özet olarak namazla gelen e, rivayetler bunlar. Tabi hepsi e, namazın e, saf olsun, imam olsun hepsi derinlemesine daha e, işlenmesi gereken mevzular. Ama biz biliyorsunuz baştan beri imanın şubelerini işlediğimiz için derine dalmadan yüzeysel olarak... Ee, ve o konuda bazı rivayetleri, sahih rivayetleri zikrederek inşallah yüzeysel olarak imanın şubelerini geçtiğimizden ama dediğimiz gibi namaz meselesi hakikaten e, hadislerde geldiği gibi değindiğimiz gibi ki sadece değinmekle yetindik e, daha e, ağır demeyeyim daha geniş bir e, işte tabii çok daha büyük çünkü rivayetler var yani e, öyle şey kitapları var ki Adam sadece bir tane rivayet alıyor ve sayfalar dolusu o rivayet hakkında konuşuyor. Bizim şu anda dersi dinlediğiniz gibi bir yüzeysel geçiş yaptık. Allah Azze ve Celle namazı hakkıyla eda eden kullarından eylesin. Hakikaten Allah Azze ve Celle katında en sevgili gelen amel namaz ve bununla beraber <gülüyor> vaktinde kılınan namazdır. Allah Azze ve Celle hakkıyla huşusuyla, bu namazı eda eden kullarından eylesin kardeşlerim. Çünkü gördüğümüz gibi namaz imandandır ki Allah Azze ve Celle namazı iman olarak isimlendirmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde de bunun çerki küfürdür, şirktir dediği namazdan başka bir ibadet yoktur kardeşlerim. O yüzden namaza ehemmiyet göstermeliyiz. Çünkü namazın terki şirktir, küfürdür, insanı kafir eder Buna insanın ne yapması? Dikkat etmesi gerekir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin ameline, sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sübhanekallahu bihamdik. شهدوا أن لا إله إلا أن تستغفرك وطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين